tefsiri 125. Beyt'ten maksat Kabe'dir. Kur'an'ın başka yerlerinde de bu mukaddes mekandan yine Beyt kelimesi ve Kabe ismiyle birlikte Beytül Haram kutsal dokunulmazlığı olan mabed, Beytül Atik eski mabed, Beytül Mamur bakımlı mabet şeklinde de söz edilmiştir. Ayette Kabe'nin dünyanın muhtelif yerlerinden insanların bıkmadan tekrar tekrar gelip ziyaret edecekleri, ibadet sevabı kazanacakları bir haç mahalli olarak yapıldığı, bu sebeple oranın güvenli bir yer kılındığı, başlangıçtan itibaren Yüce Allah'ın muradının bu olduğu bildirilmekte, bunun Araplar için şükredilmesi gereken bir nimet ve bir onur vesilesi olduğuna işaret edilmektedir. Nitekim Kabe, Hz. İbrahim'den itibaren bilinen bütün tarihi boyunca bir haç ve ziyaret mahalli olarak işlev görmüş, bu durum başta Mekkeliler olmak üzere Araplar için maddi ve manevi faydalar sağlamış. Bu yüzden orada bulunan insanların hatta bütün canlıların güvenliğine de özel bir önem verilmiş bu iki hususa yani Kabe'nin hem bir haç mahalli olarak ziyaret edilmesine hem de güvenliğinin korunmasına putperest Araplarca bile önemle riayet edilmiştir. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin şeklindeki bölümün muhatabının kimler olduğu hususunda iki farklı görüş vardır. Bir görüşe göre bu buyruğun muhatabı Hz. Muhammed'in ümmeti, daha güçlü olan diğer görüşe göre ise Hz. İbrahim'in kavmidir. Bu son görüş tercih edildiğinde ayeti biz onlara siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin diye emrettik şeklinde anlamak gerekir. Bununla birlikte muhatap belirtilmeksizin sadece buyruk cümlesiyle yetinilmiş olması dikkate alınırsa, Muhammed ümmetinin de bu kapsamda düşünülmesine engel yoktur. İbrahim'in makamı, makamı İbrahim, Hz. İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken üstüne bastığına, Üzerine ayak izlerinin çıktığına inanılan taş veya bu taşın bulunduğu yerdir. Bugün bu taş Kabe'nin kuzeydoğu kenarının karşısında Kabe'ye yaklaşık 15 metre mesafededir. Konumuz olan ayetteki İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacağınız bir yer edinin buyruğu uyarınca Müslümanların namazyah saydıkları tavaf namazının kılındığı bu makamın korunması için halifeler ve diğer hükümdarlar özel tedbirler almışlar, taşın çevresine kıymetli madenlerden çemberler geçirmişlerdir. Sonraki dönemlerde makam İbrahim için özel bir oda inşa edildi. Hicri 900 yılında bu yapı yenilendi. Osmanlı Sultanı Abdülaziz aynı yapının kubbesini bir metre kadar yükselttirdi. Ancak Suudi Prensi Suud bin Abdülaziz bu kubbeyi kaldırtarak taşı ve üzerindeki ayak izini rahatlıkla görülebilecek bir hale getirdi. Zamanla hacıların sayısı artınca Kabe'nin çevresindeki metaf denilen alandaki küçük yapıların tavafı güçleştirmesi üzerine, Kral Faysal'ın emriyle bu yapılarla birlikte makam İbrahim için yapılan oda da yıkıldı. Asıl makam İbrahim sayılan taş ise camlı bir kafes içine alındı. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail, mabedi inşa ettikten sonra Allah Teala onlara tavaf edecekler için ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye emretmiştir. Yüce Allah'ın, beytiye, evim diye andığı yerde Kâbe'dir. Bu ifadeden dolayı bütün Müslümanlar Kâbe'yi Beytullah diye de adlandırırlar. Tavaf edenlerden, taifinden maksat, haç ve umre niyetiyle Kâbe'yi ziyarete gelip Beytullah'ın çevresini usulüne göre dolaşanlar, ibadete kapananlar şeklinde çevirdiğimiz akifinden maksat ibadet etmek gayesiyle harem şerifte bulunanlar, rükû ve secde edenlerden er-rükke-i sücuddan maksatta orada namaz kılanlardır. Yüce Allah, Hz. İbrahim ve İsmail'e belirtilen maksatlarla Beytullah'ı ziyarete gelenler için orayı temiz tutmalarını emretmiştir. Hazreti İbrahim ve İsmail'in şahsında Beytullah'ın bakım ve gözetiminden sorumlu bulunan, daha sonraki bütün müminlere hitap eden bu buyruktaki temizlikle hem maddi hem de manevi temizlik kastedilmiştir. Buna göre, harem-i şerif bir namazgah olduğu için bu kutsal mekanın namazın sıhhatine engel olan maddi pisliklerden insanın imanını, ihlasını ve kulluğunu, Allah'a arz ettiği yer olduğu için putperestliği çağrıştıran her türlü tutum ve davranışlardan, bütün milletlerden Müslümanların bir araya gelerek tanışıp kaynaşmaları, sevgi ve şefkatin en güzel örneklerini vermeleri gereken yer olduğu için de insanları incitici söz ve hareketlerden, hatta hayvanlarla bitkilere zarar veren, mekanın kutsiyeti ile bağdaşmayan her türlü ahlak dışı tutum ve davranışlardan arındırılması istenmektedir. Nitekim, haç ibadetinin esas ve adabına dair İslami kaynaklarda da bütün bu konularla ilgili olarak ayrıntılı hükümler tespit edilmiş ve düzenlemeler yapılmış olup, bunlar titizlikle uygulanmaktadır. 126 Hz. İbrahim Kabe'nin inşasına başlarken burada bir şehir oluşacağını düşünerek Allah'tan bu şehri zorbaların saldırılarına karşı güvenlikli bir şehir kılmasını, orada ikamet edecek müminleri de her türlü düşman saldırısı veya doğal afetlere karşı korumasını niyaz etti. Buna karşılık Allah Teala sadece müminlere değil, İnkarcılara da dünya hayatında bir geçimlik vereceğini ama sonunda inkarcıları cehennemin azabına süreceğini bildirdi. Ayette Allah'ın inkarcıları cehenneme sürme işi et-tarru fiiliyle ifade edilmektedir. Bu fiilin masları olan ıstırar, zorunluluk anlamı ifade etmekte olup ihtiyarın yani özgür olarak seçmenin zıddıdır. Buna göre insanların imanı veya inkârı seçip ona göre bir hayat yaşamaları onların kendi iradelerine bağlı olmakla birlikte bu seçimlerinin sonucunda hak ettikleri akıbeti kabul edip etmemek hususunda özgür olmayıp zorunluluğa tabidirler. Şu halde her kim Allah'ı ve ahiret gününü inkâr ederse, inkârcılığının kaçınılmaz sonucu olarak Allah onu cehenneme sürecektir. Bu Allah için değil, çünkü onun fiilleri hakkında zorunluluktan söz edilemez. Fakat kul için kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Çünkü bir insan, ben imanı veya inkarı tercih ediyorum diyebilir. Fakat kafir olmayı seçmiş biri artık ben cehenneme gitmeyi tercih etmiyorum diyemez. İşte bu husus ayette ıstırar kelimesiyle ifade edilmiştir. Burada görüldüğü gibi, tarihi bir olayı anlatırken bile araya muhatabını uyarıcı bir mesaj koymak ve böylece olayın asıl dikkat edilmesi gereken yönüne işaret etmek, Kur'an-ı Kerim'in yeri geldikçe uyguladığı etkili bir eğitim yöntemi olarak dikkat çekmektedir. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere,